Evet, selamun sevgili Kardeşim. İnşallah bugünkü duamızı da yapalım. <gülüyor> Kur'an-ı Kerim'deki e, şifa, meşhur şifa ayetleri var. Bu ayetlerle şifa ol, e, olmaya, bu ümmetle... Facebook'tan da yap istersen, oradan da bakan oluyor. E, evet. Yine aç sen, cep telefonu, acele etme. Aç cep telefonunu, nasıl olsa iyi burada da orada da yani orada dinleyenler var Her vidyonu... o biz Bakarız mı? Gelsin de bir. Allah razı olsun bir dost. Maşallah son zamanlar bir dost bayağı gürlüyor. Güzel konuşmalar yapıyor. Evet. E, sevgili kardeşlerim bugünkü yapacağımız dua Kur'an-ı Kerim'deki ayetler üzerinde, şifa ayetler üzerine Ka'b bin Ahbar radıyallahu anh da bunları gittiği yerde okurmuş. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyullezine amanu töbü ilallahi tevbeten nasuha. Bismillahirrahmanirrahim. Kul lan yusiba illa ma kateb Allahu lana wa ma lana wa ala Allahu falyatamakkan almu'minuun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yamses kan da bi dunrin fana kan shalahu illa hu ve yurid kan bi khayrin fana radda li fadlihi yusibu bi may min al ve wa gafurur rahim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Ma min dabteen fil arzil, ila Allah ırizkuha ve ila mustaqarha ve mustawdaha. Kullu fi kitabimobidin. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Ni Rabbi wa Rabbi kumaa min dabteen. Illa hu akdem İnne Rabbi alâ sırâtin müsteqîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kâyin min dâbeti la tahmini rizqâ. Hallâhu yârzûku hâ ve iyyâkum. Ve huve s semîul ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعدي وهم والعزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كَانَ يَمْلِكُ الضُّرَّ عَلَيْنَا أَوْ بِرَحْمَتِهِ فَمَنْ يُضِلُّ قُلْ ألم تر إلى الملي من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبينا لهم أبعث لنا ملك نقاتل في سبيل الله قاله لعسى تمن كتب من القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا لا نقاتل في سبيل الله وقد خرجنا من ديارنا فَلَمَّا كُتِبْ عَلَيْهِمُ الْغْتَالُ تَمَلَّوِ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ بسم الله الرحمن الرحيم لَا قَادِ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتَلَهُمُ الْاَنْبِيَا بِغَيْرِ الْحَقِّ وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوق عذاب الحريق بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين قيل لم كفوا أيديكم أقيموا الصلاة وألتوا وَاِذْ جَعَلْتَ لَنَا فِي الْأَرْضِ دَارًا وَرَزَقْتَنَا مِنْهَا وَمِنْهَا نُسْقِي مِنْهَا وَمِنْهَا نَخْرُجُ مِنْهَا وَمِنْهَا نَأْخُذُ مِنْهَا وَمِنْهَا نَأْكُلُ وَمِنْهَا نَشْرَبُ وَمِنْهَا نَأْخُذُ مِنْهَا وَمِنْهَا نَأْكُلُ وَمِنْهَا نَشْرَبُ وَمِنْهَا نَأْخُذُ مِنْهَا وَمِنْهَا نَأْكُلُ وَمِنْهَا نَشْرَبُ وَمِنْهَا ولا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم وَاتْلُوا عليهم نَبَى بْنَي آدَمَ بِالْحَقِّ اذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَهَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الآخر. "قال لا قت قال إنما يتقبل الله من المتقين بسم الله الرحمن الرحيم قل من رب السماوات والارض قونا الله قل فاتخذت من دونه أولياء لا يبنكون لأنفس هل يستم والبصير Em hel tenstemi zulmen tu mennur em caalu lillahi şuraka fele kun ka haliqi fe tenşabe halu alehim ve evet bu kadarıyla Kur'an-ı Kerim'deki efendim Meşhur dua ayetleri, bunlar şifa ayetleri diye de biliniyor sevgili kardeşim Tabii çok çeşit dua örnekleri var. bunların uzun uzadıya elbette okur, dua ederiz. Tabii ki duanın şartları var, duayla ilgili bilinmesi gerekenler var. Kur'an-ı Kerim'de dua ayetlerini, dua olarak okuma tarzı da mühimdir. Çünkü okurken onu dua niyetine okumak, ses tonuna belirtmek, kalbin niyetini bunu vermek lazım. Yoksa kaba, sert, vaaz gibi dua değil de muhtaç bir insanın okuyuşu gibi dua etmek lazım. Kur'an ayetleri. Rabbena atina fi dünya haseneten ve fil ahireti hasene ve qina azabenna. Mu? Muhakkak yani ses tonunla kalbini birbirine denk getirmek, kalbinde içinde o ihtiyacı belirtmek, Ya Rabbi dünyada da ahirette de bana iyilik ver, güzellik ver derken bunu muhakkak e, vücudun her bir tarafıyla paylaşmak lazım. Gönlünle, aklınla, niyetinle, davranışınla bu isteği, ihtiyacı belirtmek lazım sevgili kardeşlerim. Muhtaç olan insan kaba konuşur mu? Muhtaç olan insan versen de olur, vermesen ne olur yani? Falan. Böyle olur mu? Muhtaçsın. Duanın muhtaçlık tarafı en can alıcı taraftır. O ihtiyacını belirtmektir. Dua kibirli bir adamın duası işe yaramaz. Yani istemiyor ama yan cebime koy. <gülüyor> Böyle bir dua olur mu? Dua ederken muhakkak o isteğimizi, çok samimi bir şekilde olduğumuzu Allah'a, zaten o biliyor içteki samimiyet ne kadar. Dışa vurum uyuyor mu, uymuyor mu? <gülüyor> Mesela değil mi? Yani muhakkak zaten bütün dua etmesini bilenler, dua ehli olanlar bu manevi havayı sez, e, e, sezdirirler. Yani bu manevi havayı onlarda gerçekten bakarız, görürüz yani. Der ki adam gerçekten dua ehli. Adam içi yanıyor. İçinin yandığı dışarıdan sesinden belli, halinden belli, yalvarışından belli. Onun için dua, dua, dua, dua. Allah, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Dualar mübarekle çok uzun yapmışlar. Şöyle bakayım kısa bir, bir dua daha var mı diye okuyayım dedim. Ama uzun dua, birçoğunu da zaten paylaştık. Şöyle bir, e, evet mesela bir tanesi varmış. Onu da hem manası vererek hem de e, o konumuza uygun olarak duanın nasıl yapılması gerekir bunu anlatan bir örnek. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> bir dua İmam-ı Şazeli'nin, Hasen-ı Şazeli, Seyit Hasan ı Şazeli'nin kitabından, onun dua mecmuasından okuyorum. İlahi, İleyke eşku nefsen bizsû. Emmareten, ya Rabbi, sana ben kendi durumumu, nefsime mare halimi şikayet ediyorum. Ve ilel hataye mubal direten ve bi maasi ke moulaten, ya Rabbi, hatalara karşı çok arzulu olduğumu sana şikayet ediyorum. İsyana karşı çok istekli olduğumu sana şikayet ediyorum. Nefsimin hali budur. <gülüyor> Yok ya birimiz diğerimize ya senin nefsini emmare desek ne deriz Dünyayı başımıza yıkarız. Mübarekleri de kendisini Allah'a duada böyle arz ediyor. Velisahat ke senin azabına mucip itirazlarım var. Nefsimin hali budur. Sana malum. Neseli ke mesali mahalik. Ya Rabbi tehlikelere karşı bana çıkış yolları göstermeni istiyorum. وَتَجْعَالَن۪ي عَنْدَكَ اَهْوَنَا <هَالِك> halik. Ya Rabbi senden eğer zarara uğrayacaksam en hafif zarara uğratmanı istiyorum. <gülüyor> كَسْتُ الْعِلَ لِطَو۪يلَةُ emel. <الْأَمَل> halim yine sana malum, emeli çok bir, uzun emeli olan, hastalıklı bir halim var. İn mesheh şerru teciza, eğer bana bir şer dokunursa hep ağlar, cızılar, inilirim. Ve in mesheh temna temnğa, eğer bana iyilik dokunursa da ondan dolayı sevinirim. Meyalaten ile lüb ve lehbi memlou eten bil gafle. Allahım. Oyun, eğlence boş şeylerle meşgul olmayı çok isteyen bir nefsim var. Ve her tarafımda gafletle dolorum. Ve <gülüyor> sehve tusri ile havbe. Ve tusifu qoni bi tevbe. İlahî eşku adven yuzilluni. Ve şeytanen yuvini. Kad melâ bil vesvasis sadrî. Ve hatat hava cisuhu bi kalbî adı dukel heva ve yüzey yönüliği hobbbet Ve Yahulü beyni ve beyne taati ve zulğaleyke ilahi ileke eşke kalben Evet. Ve elke birbel hikmetike ve nefazi meşi etike elle ve la tucayirani lil aradan ve kunli al al adai nasira ve al al mahazi ve ayub saira ve min belaya vakiya ve an maasi acima bir rahmetken ya erhem rahimin diye bitiyor gördünüz değil mi <gülüyor> demek ki, kendi aziyetini bilen insanın Allah'a söyleyecek sözü vardır kendi e, gafletini, kendi halini tanıyabilen, onun için Ariflerin sözü men arafa nefse fekad arafa rabbe, manası bu işte. Kendinin ne durumda olduğunu, insanların gördüğü kadarıyla bilen insan Allah'a dua ederken de Allah'ım ben ne isteyeyim senden her şey var, insanlar ben iyi biliyorum falan diye yaklaşır. Ama iç durumunu, kendi haleti ruhaniyesini, tek başına kaldığında, Allah ile beraber olduğunda o zaman kimsenin görmediği yerdeki halini görecek, ona göre yalvaracak. Çünkü o Allah onu görmekte, iç halini bilmektedir. Onun için yalvarmak, yakarmak. Itfaiye gelmiş, ev yanıyor, dışarıdan görüntüde çok rahat duruyor. Bu adama pek akıllı denmez. Onun gibi <gülüyor> nefis emmaresi yakmış, tüketmiş, insanı mahvetmiş, gizli sırlarını Allah biliyor. Buna rağmen çok rahat ne dua ediyor, dua derken ne yalvarıyor, ne yalvarmasını biliyor. Böyle bir insan halimiz, haleti, ruh halimiz e, örnek versek yanlış olmaz. Evet, Bugünlük bu kadar olsun dua örneğimizden de birkaç dua, dua ile ilgili sözlerimizde bu kadarla yetinelim inşallah. Sevgili Kardeşlerim Rabbimiz bizlere Dua edecek duamız olsun, söz söyleyecek ihlasımız olsun. Söz söylemek çok da kendine dönünce kendinle ilgili uyup uyumadığını halet-i buna müsait olup olmadığını, Allah'ın yanındaki günahın, insanların yanındaki bildikleri, bilmedikleri bunlarla birlikte dua etmek. Buna rağmen dua etmek, buna rağmen Allah'ın huzurunda olabilmek, buna rağmen gönlünü ona açabilmek. Allah'ın bildiğini Allah'a anlatmak biraz zordur. Ona şikayet etmek de ama buna rağmen samimiyetle her şey kolay olur. Sevgiyle ihtiyacını arz eden insana ihtiyacı görülür. F fakir ve zaruret halini doğru arz eden insanın duası da kabul olur. Biz bunu öğrenemiyoruz. Bu şekilde kendimizi gerçek manada Allah'a yönelmesini bilemiyoruz. Yoksa duayı kabul eden Allah elbette bizim duamızı kabul eder. <tuhu> Allahümme inneke afuvun kerimun tuhubbil affa fa'fu fa anna. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhubbil affa fa'fu fa anna. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhubbil affa fa'fu fa anna. Allahümme rabbena tegabbel minna. İnneke tessemirul alim. Ve tub aleyna ya Mevlana. İnneke entettevâburrahîm. Ve tub aleyna ya Mevlana. İnneke entettevâburrahîm. Ve <Sessizlik> <Sessizlik> ya Mevlana, inne kentte rahim, vehdini ve fikna ile hak ve ile tarik muslakim, vehdini ve fikna ile ila tarik muslakim. Allah ma rabbana ya rabbana, Allah ma sallim sallim barik ala ishifin nuru jemil biye ve ve Rabbi alaemin, Sebil Ya Evet, bizim Facebook yayınımızı bırakıyoruz çünkü yayın için gerekli cihan bağlantısı kesiliyor. İnşallah başka yerde devam ederiz. Allah'a emanet olun sevgili kardeşim. İbadetlere vaad edilen netice sevaplara kavuşmanın topun bir dakika bir Evet, unutayım, tekrar. İbadetlere vaat edilen netice, sevaplara kavuşmanın şartları nelerdir? O duayı her okuyan, ibadet yapan herkes o sevabı mükafatı alabilir. Evet, şimdi ben, demiş ki, ben bu soruya nasıl cevap vereyim? Biraz soru farklı, ayarlanmış. Yani ben yine anladığım gibi cevap vereyim. Evet, elbette her duanın bir karşılığı vardır. Bazen beklemek olur. Bazen e, uzun zaman sabırdan sonra. Bunda, bu da bir mükafattır. Duanın karşılığı her zaman kabul manasında beklememek lazım. Çünkü bu da bir mükafat kazandırıyor. Çünkü bekliyorsun, sabrediyorsun. Sonra da imtihanı kazanıyorsun. Sonra ileride kazan, e, dediğin olunca da daha güzel oluyor. Aynı zamanda bir değil, birkaç bereketi oluyor. Dua o anda kabul olmayıp sen de duaya devam ettikçe neyin çoğalıyor? İstidadın çoğalıyor, sabrın çoğalıyor. Bundan sonra istikametin çoğalıyor. Uzun bir müddet sonra da tam manasıyla efendim dua etmeyi de öğreniyorsun. Allah'a kul olmayı da öğreniyorsun. Duada mükafat beklemek anlaşılmaz bir durum. Bu duada mükafat beklemez. Duada mükafat beklemek belki şu manayadır Yani insanların e, duanın karşılığında istedikleri vardır. onu. Ama namaz ibadet ve şiştire, nafile ibadetler şeklinde düşündüğümüzde sevap beklemek tabi caizdir. <gülüyor> Ama Allah dostları hiçbir zaman ibadetlerinden sevap beklemezler. Sadece Allah'ın rızasını ve yakınlığını beklerler. Avam insan ise sevap bekler. Kur'an-ı Kerim'de teheccüd ayetiyle ilgili nafile, ibadetlerle ilgili beklentilerimizin e, makam mahmudla mükafatlandırdığını görüyoruz. Beklenti olarak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a فَتَهَجَّدْ <gülüyor> bihi نَافِلَةً لَكَ أَسَانْ يَبَسَكَ رَبُّكَ makamen mahmuda. Mükafatı burada makam Mahmut mahmud olarak verin Sevap, avam insanları sevap bekler. Sevap nedir sorusuna verilen cevap cennetteki Allah'ın onlara verdiği mükafatıdır. Bazen af etmektir, bazen günahların sevaba tepcil olmasıdır. Çok yönlü böylece sevap söz konusu. Ama gerçekten Allah dostları bundan anladıkları şudur. Allah'ın onlardan razı oldum demesidir çünkü onlara göre ve rızvanu ekber. Allah'ın rızası bütün Allah'ın size vereceklerinin en hayırlısı, en büyüğüdür. Allah bir defa sizden razı oldum dediyse çünkü her şey artık size verecek demektir. <gülüyor> Cennette verecek, sevgisinde verecek, yakınlığında verecek, artık her. Şey. şimdi bir tanesi var. Cenneti almış, onunla avunuyor Bir çocuk gibi cennetteki bütün nimetlerle Allah'ın yakınlığını unutuyor. Allah'ın rızasını unutuyor. Öbürü de cennet, cehennem bir şey yok. Allah'ın memnun olduğu kullardan ve emir kulu olarak yanına almış. Emrinde kullanıyor ve böylelikle diğer insanlara yardım ediyor. Bu kişi, ya senin hangi cennet, benim hiçbir cennetim yok. Ne var ya? Allah benden razı olduğunu söyledi ya, o bana yetiyor. E şimdi arada fark yani, emir kulu olmak. Allah'ın emir kulları vardır. O onların en büyük hedefidir. Her gün onun yanında, her gün onun zorunda, her gün onun öbür aleminde böyle bir makama ulaşmış olanlar cenneti de gözü olmazlar. Onlar Allah'ın cenneti efendim girmesi gereken han kim nereye gidecek o görevli duruma gelirler. Efendim bunlar hep melek biliyorduk. Hayır insanlardan da olacak. Onlar Allah'ın emir kulları evliyasıdır. Nice evliyalar var cehennemde görevli olacak. Bunların başında Abdülkadir Geylasleri. Bazıları bu dünyada efendim en kötü yere gidin ismini söyleyin. Erdi orada insanlara tevbe nasip oluyorsa demek ki cehennemde görevli melekler arasında onların da sözü olan, onların komutanlık edecek olan evliyalar onlardır. Hacı Bektaş-ı Veli azizleri bunların başındadır. Abdul Gadir'in bunların başındadır. Bunlar cehenneme vardığı zaman dahi cehennem sönecek olan velilerdir. Yani cüz ya mümin fenn nare fenn tehvi nari. Yani ey mü'min, sen geç uzak git. Aleyküm selam. Beyan'a yaklaşma. Çünkü senin nurun üzerindeki nur benim ateşimi söndürüyor diyecek cehennem onlara. Allah'ın emir kullar. Orada cehennemden insan kurtaracak. Şefaat ehli olanlar bunlar. Birçok nakşilerde bu olmaz. Çünkü dünyada nakşiler sürekli Kur'an, sünnet ve ibadetle meşgul oldukları için cehennemde kurtarabilecek üzerlerinde ilahi nuru yoktur. Bunlar genellikle açık zikir, riyazat yoluyla ilerleyen tarikatlarda vardır. Evet. Çok istisnai olarak diğer yollarda da var ama genellikle böyle. Şimdi Nereden geldik buraya? Demek, demek ki sevap, mükafat, beklentiler açısında neler var? Ve bunların başında da Hazreti Ali Efendimiz gelir. Yani emir kulu olarak. Dünyada da Resulullah'ın emir kulu olarak e, komutasında ve Hazreti Ebubekir'in halifelik döneminde de yine ordunun komutanlığı Hazreti Ali Efendimiz'deydi. Polisiye ve ordu komutanlıkları dünyada da ahirette de veliler arasında kimin dosyası nerede ne şekilde nasıl hazırlanacaksa yine önce Allah'tan Resulullah'a, Resulullah'tan da Hazreti Alefefendimize dosya tutulacağını, verileceğini bunu İmam Rabbani azizleri mektubatında anlatıyor. <gülüyor> Demek ki Hazreti Ali Efendimizin velayetiyle, onun prensibiyle hareket eden veliler arasında öyle büyükler çıkacak ki onlar cehenneme girmiş insanlar içerisinde efendim kurtarmak üzere görevli olacaklar. İnşallah en azından onlar arasında biz de oluruz ve cehennemden kurtulan kullarından oluruz. Allah sevmediği bir kulun duasını hemen kabul eder, sevdiğinin duasını ise geciktirir anlamında bir rivayet var mıdır, sıhhat durumu nedir? Böyle bir rivayeti duymadım ama böyle bir sözler, rivayet derken büyüklerin sözleri var, aleyküm selam. Bu sözlerin manası nedir? Evet. Eğer ki iki manası var. Birisi Allah sevmediği kuldun duasını kabul ettiği an dünya, dünya dünyalıksa kabul eder. Al işte hani gözümü de görünme. Al git manasında ise bu yine dua kabul olsa da olmasa da <gülüyor> Allah'ın rızasını kazanmamış insandır. Diğeri de onun sesini duymak istediği kulları vardır, ibadetini hoşuna gittiği kulları vardır, hayır verişini sevdiği kulları vardır kükre işini, zikir yapışını, insanlara yemek yedirişini, sevdiği kullar vardır. Onlar, <gülüyor> onlara hem bu güzelliklerin devamını sağlar, hem de fakirleri hep onlara gönderir. Muhtaçlara hep yardım, o da bir zaman derse ki, yani hep bana mı ya, hep ben mi göndereceğim, ben mi yardım edeceğim, bir de başkalarına gidin filan, dediği zaman o aşkı, o şevki elinden alır, ondan sonra artık kimseye ona göndermez. <gülüyor> Ya aman Allah. Çok ilginç şeyler ya bunlar. Değil mi? Allah'ın sevmediği bir konu, duasını hemen kabul ederse o da kötü. <gülüyor> yani Allah'ın sevgisi mi, duanın kabul olmasın mı diye sorsalar ne derler. Hacı Bektaşi Veli Hazretleri'ne gidiyor ya Şey Yunus Emre. Diyor himmet mi istersin bu oday mı? Şimdi şaşırıyor. Ne, ne nedir acaba? Himmet kelimesini duyunca çok da merak ediyor. Ama köylü sipariş etmiş. Beklentiler var. Aç herkes. Buda götürecek. Önce diyor budayı alayım da sonra hikmete geri gelirim diyor. <gülüyor> yani köylü kurnazlığı. Nasıl akıllı yani? Aslında köylü değilmiş de yine de öyle diyelim. Yani bizim en köylümüz dahi çok uyanık. Maşallah. Ondan sonra gelmiş yarıyorlar. Sonra, onları verdikten sonra geri gitmiş. Himmetim, nasibim neydi onu bir e, söyler misiniz veyahut da şey der. O diyor ki artık gitti Himmet'in tatlı Emre'ye. Git oradan al. Demek ki Himmet e, buğday kadar değerli bir şey. Eskilerden öyle derlerdi. Himmet-ül ricâ, tatlâul cibâ. E, aslında bunun manası sosyo-psikoloji bakımından. insan yani ilişkileri ve insanın ilişkilerden etkilenmesi hususunda çok ilginç bir muvaffakiyet ifadesi var burada yani bir insan muvaffakiyet oldukça daha motive olur demotive ne zaman olur muvaffakiyet olmadıkça üst üste üst üste darbe yerse başarısız olursa adam o kişi artık o işi yapıp yapamayacağı konusunda da şüpheye düşer ama muvaffak oldukça her muvaffakiyet onu başarıdan başarıya koş koşturur bunun gibi burada aslında himmet budur işte falan Allah dostuyla görüştün o seni iyi karşıla, sen korktun, ürktün, şu oldu falan alimle tanıştın, ilim öğrendin falan falan ne kadar böyle insanlarla beraber oldun ise ondan sonra artık sana bir dini yakınlık, dini tanışmışlık din yönünden bilgi, heves, birçok şey motivasyon yüksek, motivasyon başlar. İşte himmet budur. Himmeti zannediyorlar ki efendim himmet işte hani şu <gülüyor> himmet denince para zanneden, himmet paraları yani materyalist bir zihniyete çevirdikler. bu himmet aslında Allah'ın kula verdiği muvaffakiyetlerdir. Kulun kula sebep olduğu muvaffakiyetlerdir. Yani efendim, himmet nasıl olur? Bir adam vardır. Onun da tanı, tanıdıkları vardır. Onun dolayısıyla sen etrafa gidersin, iş bulursun, konuşursun, tanı, tanınmışlık, tanı, efendim. Ee, elde edersin. Onlarla birlikte çevrene güzel bir şekilde e, e, muvaffakiyetler nasip olursa, işte o zaman biz buna ne diyoruz? Himmettir. Yaşlıların duası, alimlerin duası, babaların duası, efendim, çevrenin duası, iyi insandır demeleri bir himmettir. Efendim, işte tarikatlarda himmet vermiş, himmet üzerine. Al himmet, ver himmet, gel himmet, git himmet, kaç himmet. <gülüyor> Oldu, paraya döndü iş. Ondan sonra da işte tarikatları da biraz yapıştır. Hani çulsuz fakire herkes vurur. Onun için legal olmayan bir tarikat var ortada. Ondan sonra gelen vuruyor, giden vuruyor. Bir dost vuruyor, bir dost olmayan vuruyor. Havali vuruyor, öbürü vuruyor, herkes vuruyor. Musa. Ne yapalım biz yani? Onun için de dinliyorum, dinliyorum. Bakın bizim dost zannettiğimiz arkadaşlar da tarikatlara vurunca üzülüyorum yani. <gülüyor> yani gerçekten bunlar niye korkuyorlar? Yani Günlük hayatta bir şeylerden bahsediyoruz. Efendim duanın himmeti diyoruz. O zaman himmet korkmuyoruz. <gülüyor> evet hocam. Ya e, hocam biz tarikatlara falan vurduğumuz yok. Biz e, kendilerini tarikat zannedip, bakın kendilerini tarikat zannedip Böyle şey zannedip çıkar odaklı, böyle dini yanlış lansettirici, yanlış öğretici, olumsuz şeylerin peşindeyiz biz. Yoksa ehli tarikata herhangi bir sözümüz yok. O safiyane duruşunu koruyan, gerçekten çizgisi, yolu tamamen ilahi rıza olan kimselere hiçbir sözümüz yok. Çünkü biz bilakis onların taraftarıyız. İşte, işte bunu belirtirken yani gayemiz, biraz net net yani olmak lazım. Yani bugün söylediğin gibi konuşmak lazım. Yani bu konuşman çok güzel oldu. Ee, yoksa bir dost kardeşimiz işte acaba e, bir korkusu mu var falan diye düşünmüştük. Şimdi açıkladın. Gerçekten böyle konuşmak lazım. Bu doğru bir şey. Yani, yani hani bir ara hmm, birçok şeyler konuşuluyordu. Ee, ve bu dönem içerisinde de insanlar yani karışma, karma karışık fikirleri karışık efendim rabıta himme tarikette var olan hiçbir şey dinde ispat edilmeyen şey değil kaldı ki örf ve adet ve akıl olarak da ispat edilmeyecek şeyler değil ama bir şey aşırı yüklenilirse veyahut da onu ilahlaştırılıp putlaştırılırsa işte karşı gelmemiz gereken taraf orasıdır yani himmet diye bir ibadet yok Himmet haleti ruhannemizdir. Yani himmetsiz bir adam yoktur. Ya adam himmetsiz bir adam. Ne demek yani? İş yapmaz, güç yapmaz, bir gaylesi yok, Bakın bir amacı yok, ben, e, evet. gücü yok, duası yok. Ha, Boş bir adam. bir şekilde durur, bir şekilde ha. durur. Buna himmetsiz adam denir. Her tarikat adamı zikir yaptığına göre bunlar sof, saf, takva ehli, tertemiz adam olduğuna göre bunların himmeti de elbette muhakkak değerlidir. O zaman onların himmeti rica taklar ciba. Yani öyle yiğitler var ki onların himmeti dağlar kadar problemi yerle bir eder manasında. Yani o kadar çok problemin de olsa onlarla tanışıklığın onlarla beraber olman bu sıkıntıların gitmesine sebep olur. Evet iyi oldu. Ee, Tarikatın yapılan tenkitlerin Şimdi çoğunun şeyin bir anlatırsız bir hikayesi var hocam. Buyrun. Ee, i̇sim vereyim bakın. Ekele, Tegerete'de huzur programı diye bir program vardı. Orada e, böyle dini anlatan tarikatlı birisi vardı. Bir kısa anlatıyordu. İşte efendim e, tarikatlı birkaç kişi bir yere yolculuğa çıkmış da onların önünü eşkıyalar kesmiş de ya yani o işte eşkıyalar kesmiş de e Resulullah Efendimizin adını söyleyen kurtulmamış da hocasının o ismini söyleyen şeyhinin ismini söyleyen kurtulmuş. Yani bizim e, şeyimiz bu saçmalıklara. Yine diğer taraftan e, Mahmutçulara bağlı e, kendisini öylesine kaptırmış, öylesini kendinin ne olduğunu bilmezlik içerisinde olan birisi mikrofondan konuşuyor. E, geri taraftan da dinleyici kesimler var. Onları dinleyen var. O konuşan ...kişiyi dinleyenler var tamam mı? Diyor ki eğer diyor Resulullah Efendimiz yaşasaydı Mahmud Efendi gibi yaşardı. Bak bak şu şeye bak ya. Yani biz bunlara karşıyız hocam. Bu anlayışlara karşıyız. Böyle sapık işlere karşıyız biz. Evet. Oradan birisi çıkıp da uyarmıyor. Tamam o toy olabilir, o genç olabilir, o cahil olabilir... ...oradan birisi çıkıp da uyarmıyor... ...kardeşim sen ne diyorsun... ...hiç böyle bir şey olur mu demiyor. Dinliyor. Aslında bu, Biz bunlara karşıyız. Işte. Şimdi bu şekilde anlatmak... ...gayet sakıncalı ama... ...bunların hepsinin... ...arka planı var, onu anlatsaydı... ...herkes kabul ederdi. Bakın arka planı anlatayım... ...bu sözün birçok yerden rivayetler var... ...ama arka planı şudur... ...o kişi Resullah'ı çağıracak durumda değil... O anca şeyhini çağırabilecek durumda demektir. Bunun manası bu. Yani adamın makamı buna müsait değil. Bunu bildiğin zaman kimse buna karşı gelmez. Hani mesela şuna benziyor. Sen sen bir matematik görevi alıyorsun. Liseyi okumamışsın. Sadece ortaokula göre matematik görevi yapabilecek durumdasın. Böyle bir soru çıkınca ne dersin? Efendim ben bu dersi görmedim. Buna bir akıllı insan karşı çıkar mı? Yok. Demek ki o kişi Allah'a dua edip Resulullah'tan bir şeyler Koparabilecek durumda, şefaat o durumda değil ancak şeyhine biliyor. O manada anladığımızda, düşündüğümüzde nedir mesele? Mesele çözülmüştür ama bunu böyle değil de sanki Allah'tan, Resulullah'tan şeyhi daha büyükmüş gibi anlatılırsa bu şirktir. Bundan kaçınmak lazım. Evet bana bir gift mi gönderilir aç diyorlar falan bu neymiş sizde var mı ya? Yoksa böyle yetki mi çıkıyor, yetki mi gönderiyorlar bugün herkese? var hocam var. Baça <gülüyor> bizi yeşillendirdi. Evet. Ya ne yapacağız? Bize böyle şey istemiyorum deyip. Teşekkür ben. ederiz. Ha bize de Bu öyle yani yeşile boyatmışlar. Evet. Girip çıkacak mısınız? Ne yapacağız? Yeşile mi boyadılar? Ha. Böyle şey. Evet. Yine de sağ olsun. Müteşekkir olalım. Evet şimdi ma yeşil oldu şimdi. Tamam. Benimki de yeşil yaptılar Ya yani hiç Gerek yoktu ama yine de insanı şu edin. Musa sağ boy koy gibi oluyor. Gelmiş, hediye gelmiş, hediye kabul edilir. Doğru. Evet, konu anlaşıldı değil mi bir dost? Evet, hediyeleşmek sünnettir. Benim dediğim konu anlaşıldı mı? Önce bir o konuyu evet. yani Ama şöyle bir şey var hocam. Şimdi. Ama dışarıya yanlış lanse ediliyor. Evet. Bunu TV ekranlarında söylüyorlar bakın e, böyle herkesin e, seyrettiği dinlediği bir yer hani bunun tarikat ehli olanı da var tarikat ehli olmayanı da var onları anlayan da var anlamayan da var. Evet evet tamam. çok yanlış o, ya. Anlamayanlara karşı hadi diyelim anlayan anladı da anlamayanlara karşı işte habikoz yani. Aynen. Ondan sonra kendimiz düşman kazanırız. Ne ya der. Saçmalıyorsun der. Tamam mı? Kendimiz düşman kazanırız ha. He? Yani. Evet gönüller yapmaya geldik deniliyor ya. Iyi, böyle gönül yapılmaz ki. Düşman kazanır. Aynen aynen. Efendim Allah razı olsun.